Şimdi imamlık yapacak kişi sabah, akşam ve yatsı namazlarını normalde sesli okuması gerekir. Peki okumasa olur mu? Yani bu vakitleri sessiz okusak bir sakıncası var mıdır demişler. Efendim, peygamberimiz buyuruyor ki sallu kema ra'eytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın. Evet. Peygamberimiz öyle ikindi namazının farz namazın her rekatında sessiz okumuş. Cuma hariç Evet. Sabahın iki rekatında sesli okumuş, akşamın iki ilk iki rekatında sesli okumuş, yasını ilk iki rekatında sesli okumuş. Ebu Hanif Hazretleri diyor ki sesli okumak vaciptir. Vacibi bilerek terk ederseniz namazın iadesi gerekir. Sehven, unutarak, yanılarak terk ederseniz sehir Seyir seyircisi, seyircisi gerekir. Onun için canım öyle istiyor. Olmaz. Olmaz.